FEM 11 Ağustos 2023 Cuma günü 95.0 açık radyoduyuz ve her Cuma saat 13'te başlayan Önce Sağlık Programı'nda yine birlikteyiz. Ee, önemli bir konu ve değerli bir konuğumuz var ve konuğumuzu tanıtmak için ben Ayşegül'e sözü bırakayım Merhaba Ayşegül. Konuğumuz heyecan verici bir konuk Hacer Fokko konuğumuz. Ee, Hacer Fokko'yu e, ismini bilenler e, yoksulluk çalışmalarıyla yan yana olduğunu düşünecekler. Yoksulluk ülkemizde de herhalde dünyada da çok konuşulan bir konu ama dokunulan bir konu değil. E, dokunan kişi sayısı, bu konuda dayanışma ağları oluşturan kişi sayısı, daha doğrusu bu olaya dokunma cesaretini gösteren kişi sayısı da çok değil ama çok konuşulan bir konu. İşte e, işin teorisinde kalmamış, pratiğinde de derin yoksulluk ağlarındaki çalışmalarında da e, Artık e, Türkiye'ye de siyasete de yön veren bir isim Hacer Fokko konuğumuz. E, yoksulluk deyince bence kimin düşüncesi ne olursa olsun Hacer Fokko'nun çalışmalarına bir göz atıyordur. E, yine tabii e, biz yoksulluk konuşacağız Hacer Fokko ile. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler bize vakit ayırdığınız için. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ee, sağ olun. Evet Ayşegül nereden başlayalım? Ee, Sayın Fogun'un galiba Elif Göçmen, Melek Baht ve Sinem Demirel hazırladığı bir rapor var. Ondan mı konuşacağız? E, sadece Ama... ondan değil aslında konuşacak çok konu var. Konu yoksulluk olunca konuşacak çok konu var. Çünkü yakıcı bir günden ve e, etkisinde azaltmayan bir günden. E, öğrenme yoksulluğuyla başlayalım. Öğrenme yoksulluğu başlık olarak çok enteresan bir başlık. Öğrenme yoksulluğu nedir? Şöyle öğrenme yoksulluğu aslında bir çocuğun okulda e, yani halen okula devam ederken 10 yaşına kadar kısa bir metni okuyaması, okuyamaması e, ve ya da okuduğunu anlayamama, kavrayamaması anlamına geliyor öğrenme yoksulluğu. Şimdi daha önce de ben size konuk olmuştum. Evet. E, ha, pandemiye yakın bir dönem öyle bir dönemdi. Ve o zaman da anlatmıştım e, ziyaret ettiğim evlerdeki çocukların durumunu ve şey demiştim işte yani işte mesela anneye soruyorum ben diyorum ki işte bu çocuk kaça gidiyor diyorum. Diyor ki, özel eğitime gidiyor. Şimdi özel eğitim dediğiniz şey ne? Kolej değil yani aslında şey yani çocukların öğrenme güçlüğü nedeniyle e, özel eğitim dedikleri işte RAM'lardan, rehberlik araştırma merkezlerinden ya da okulda bir sınıfta Ayrıca bir e, ders alması işte aslında biraz bu çocuklar ama sadece bu çocuklar değil belki o sınıfın içerisinde bir şekilde sınıfını geçiyor ama mesela anlayamıyor. Şimdi bu çocuklar aslında yani işte okuyamayan okuduğunu anlamayan falan e, neden mesela çoğunluğunu e, yoksul çocuklar oluşturuyor bu öğrenme yoksulluğunun e, tamamını değil tabii ki. Ee, bunun nedenlerine baktığımız zaman aslında uluslararası araştırmalarda da görüyoruz ki bir kere gerçekten hani derin yoksulluk bunu etkiliyor. Niye etkiliyor? Çünkü gıdaya erişememe örneğin. Yani yetersiz beslenme e, aynı zamanda öğrenme güçlüğünün de nedeni en önemli nedenlerinden biri daha doğrusu ee, kronik açlık. Ee, yine aynı zamanda bodur çocuklarda mesela yine bunlar tabii benim uydurmalarım değil de süreç araştırmaları da e, baktığım için ee, bodur çocuklarda ya da obazite niye? Çünkü o evlerde gerçekten bu oran da aslında çok fazla. Tek tip beslenme nedeniyle obezite işte oranı artıyor. Ya da işte bulduğunu yemek ve yani sağlıklı beslenememek de aslında aynı zamanda kalabiliyor. E, Bodurluğa neden oluyor ve bu çocuklarda özellikle bu öğrenme güçlüğü, öğrenme yoksulluğunun daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Çünkü mesela Dünya Gıda Örgütü geçen yıl bir açlık haritası açıklamıştı biliyorsunuz 2022'de. O açlık haritasında Türkiye'deki yetersiz beslenmenin 14 milyon olduğunu söylemişti ve burada en fazla da kronik açlığın kronik yoksulluğun ve yetersiz beslemen en yoğun olduğu ili de mesela Şırnak'tı örneğin ee, ve şey en son Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir kalkınma e, raporu açıklandı biliyorsunuz 2023 mesela orada da Türkiye bölümüne baktığınız zaman e, bodurluğun 5 yaş altındaki çocuklarındaki Bodurlu'nun Oranının arttığını görüyorsunuz. Yeterbesiz beslenmenin yaygınlaştığını görüyorsunuz. İşte bütün bunlar aslında e, öğrenme yoksulluğu da aslında bunun bir parçası olarak e, görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Dünya Bankası'nın biz işte 2019-2022 arası raporuna baktık ve e, işte 2019 yılında %22... İşte 2022 raporunda da %15 yani %14-55 falan o civarda. Bir de okul çağında olup okula gitmeyen çocuklar var. Yani okul çağına gelmiş ama okula kayıt ettirilmemiş. Mesela burada da aslında yoksulluk devreye giriyor. Bu oranda %5 civarında Türkiye için. Şimdi bütün bunlar aslında bizim... Bütün bunlar bize aslında ben bu rapor okuduğum zaman şöyle düşündüm ee, gerçekten hani diyoruz ya bazen işte gittikçe bir kültürel yozlaşma var, ahlaki bir çöküş var, bir entelektüel yoksulluğu var, bir kültür yoksulluğu var. İşte bunu şeyde de görüyoruz mesela TÜİK'in rakamlarında da işte diyor ki yüzde çocuk sinemaya gitmiyor, tiyatroya gitmiyor diyor mesela. Hiçbir sosyal etkinliklere katılamıyor, konsere gidiyor. En önemli nedeni tabii ki para ama bir taraftan da o para denilen şey bütün e, bu mahallelerde, bu çocukla bu ailelerde bütün o gelir sadece şeye kitlenmiş yani. Ve yani oraya bir gelir giriyorsa işte kirasını da söylesin, işte doktora mı götürsün, çocuğu ayakkabıma alsın, eğitimi biraz ötelesek mi, işte yeme yemeyip acaba işte elektrik faturası, yani anlatabiliyor muyum? Yani durum şu anda aslında böyle. Yani benim sizle konuştuğum o geçen yılda mesela daha fazla belki sosyal güvencesi olmayan insanları ya toplayacan müzisyenlerden bahsediyordum. Yani en daha dipte olan insanlarda e, ekonomik olarak çünkü pandemide de en çok onlar şey e, yoksulluk, derin yoksullaştı. Ama şimdi mesela emekliler var. Hı. E, aynı zamanda işte orta sınıf dediğimiz asgari ücretle çalışanlar var, işçiler var ve şu anda e, bu kesimde çocuğu okula göndersin mi göndermesin mi şeyindeler gerçekten öyle yani ben üniversite öğrencileriyle mesela sohbet ettim ee, mesela özel üniversiteye giden, gidenler bir şekilde kaydını donduracak ya da terk edecek yani ödeyemiyorlar inanılmaz 300 bin liraya kadar çıkmış yani 2 kat 3 kat artmış yani imkansız ee, devlet üniversitesine yatay geçiş yapmayı düşünüyor yapabilirse ama bir taraftan yurt sorunu çıkıyor bu seferde yani Diğer tarafın yurt sorunu özel üniversitelerin bir asgari ücretten daha fazla. Yani sonra emeklilere bakıyorsun işte ulaşım nedeniyle gerçekten dışarı daha hiç çıkamıyorlar. Yani bir emekli insan eşiyle birlikte ya da ki yalnız her neyse işte gidip e, bir çay, bahç çay bahçesi de kalmadı ama bir yere oturup hani oturamıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani ulaşımı yok, pazara gidiyor. Konuştuğum için tek tek Alsam mı? İşte canım çekiyor ama alamıyorum diyor. E, meyve alamıyor, sebze alamıyor. Yani çok acayip bir durum ya. Zaten tatile gidemiyor aldığı e, parayla. Ama ne bileyim onun için bir pazar eşiyle birlikte o pazarda dolaşması bile aslında ne bileyim hava almak, dinlenmek kendine iyi gelen bir şey yani bir şekilde. Ama bu bundan Mahrum olma yani pazara gidip dolaşma. Ee, istediğin bir şeyi pazardan alabilme lüksü aslında ortadan kalkmış durumda. Böyle durum. Ee, aslında bu söylediğiniz yani bu yoksulluğun artması e, her açıdan yani öğrenme yoksulluğu, beslenme yoksulluğu, eğitim yoksulluğu bütün bunlar... Bunlar artıyor bana kalırsa bu dünyada da Türkiye ile paralel bir şekilde artmakta yani ben Amerika'yı bilmiyorum Amerika kıtasını Kuzey ya da Güney Amerika ama Avrupa'ya baktığım zaman örneğin Fransa'da bu sadece bizim haberlerde gördüğümüz ayaklanan banliyölerin sorun değil büyük kentlerde yaşayan orta sınıfın da sorunu olmaya evet. başlıyor. Ama tabii Türkiye için söyledikleriniz bunlar biz sürekli gelişiyoruz, kalkınıyoruz, ilerliyoruz diyen resmi söylemilen çelişen bir şey. <gülüyor> evet, e mesela şimdi OECD'nin rakamına baktığınız zaman gıda enflasyonunda şu anda birinciyiz. Gıda evet. enflasyonu konusunda. Evet evet. Yani evet. %3'ün üzerinde hatırladım en son rakam. Yani diğer ülkelerde bir azalma var bizde de çıkıyor yani işte yani şöyle yani temel ihtiyaçlar mesela bir kadının pede erişememesi değil mi yani um, utanç verici bir şey aslında ama şimdi mesela biz kampanyalar yapmıştık sivil toplum örgütleri işte kadınlar kampanyalar yaptı ve o yüzdeyi şey on sekizlik KDV oranını yüzde sekize çekmişti ama evet. şimdi bir hafta önce yeniden %20 oldu ve yeniden aslında e, kadınlarla konuştuğum zaman alamıyorlar yani e, ya da liseye giden genç kızlarla işte e, görüştüğüm zaman geçen yıl falan ya erişemiyorlar yani. Şimdi o, o zaman buna bir şey üreteceksin yani Fransa'yla Almanya'yla falan karşılaştırırken mesela bunlar konuşulmuyor en azından yani bu, bu tür şeyler insani Temel ihtiyaçlar. Yani okullara pet koyarsın. Şimdi çocukların mesela okullarda pandemide e, temiz su kalktı. Şey yok. Sebil yok. Evet. Çocuklar e, şeyden e, tuvalete gidip o çeşme suyunu içmek zorunda kalıyorlar. Bütün bunlar aslında işte birbirini tetikleyen şeyler. İşte o çocuğun işte hastalanmasına neden oluyor. Başka bir şeye ne, neden oluyor. Yani aslında... Şimdi bu tedbirler böyle bütçe gibi konuşup görüşülüyor. Halbuki yani bu tedbirler aynı zamanda hem yoksulluğun önlenmesi hem de sağlık giderinin de azalması anlamına geliyor. Yani işte mesela UNICEF'in bir araştırması vardı. Ee, eğer siz okullarda beslenme programı yaparsanız değil mi ücretsiz ee, bu size belki şu anda 3 euro gibi bir gider gözükse ama 10 yıl sonra siz bunu 9 euro olarak geri alacaksınız. Sağlık ihtimleri azalacaktır. Evet diye çocuklar okula devam ediyor. Artmış yani. Okul devamsızlığı azalmış. Okul terki neredeyse ortadan kaybolmuş. Aileler teşvik ediyor. Ee, bir taraftan da çocuklar sağlıklı besleniyor. Yani biraz meseleye her meseleye e, bence buradan bakmak gerekiyor. Evet. Yani siz bunu yapıyorsunuz ama. Siz bunu bütçe için yapıyorsunuz ama koskocaman bir bütçe yaratıyorsunuz aslında on yıl sonrası için. On yıl sonrası için değil hatta bir yıl sonrası için. Niye öyle? Çünkü yine ben böyle biraz böyle çığlık yıla yani hep böyle <gülüyor> bağırıyorum diyeyim bu meseleyi ama şimdi mesela işte ailelerin aileleriyle birlikte oturan ama ailelerin bakamadığı çocuklar var. ve Benim gerçekten yıllarca da ziyaret ettiğim evlerdeki bu en risk altındaki çocuklar. Bu çocukların sayısı mesela iki yıl içerisinde 142 binden 165 bine çıktı. Hatta bir gazetede 168 bin diyordu. Bunu aile Bak bakanlığı şimdi aile bakanlığı. Bu en risk altındaki çocuklar. Niye en risk altındaki çocuklar diyorum. Yetersiz besleniyorlar. İşte o bodur dediğim o basi dediğim bu o çocuklar okul terki e, çok böyle yüzde doksanlarda olduğu için zaten e, böyle bir kategori açmış bakanlık. Hani onlara ayrı bir e, destek veriyor. Şimdi bu çocuklar artıyor işte. Yani iki yıl içerisinde ne bileyim 15 binden fazla artıyor. Işte. Şimdi demek ki ee, sizin işte o tedbir dediğiniz şey onları hani biz bu kadar daha veriyoruz çocuklara işte geçen yıl 142 bindi şimdi 160 bin oldu değil yani mesele yani e, demek ki bir şey yanlış bir, bir politika yanlış şimdi bunu dönüp nedir bu mesele işte yemekse yemek kırtasiyesi kırtasiyesi hak temelli e, bir çocuk e, politikasına aslında ihtiyaç var Peki bir müzik arasında gitmeden önce e, hatırlatmak için bu bahsettiğimiz, e, vurguladığınız konular sizin Elif Göçmen, Mele, Bahat ve Sinem Demireal ile hazırlanan raporunuzdaki veriler. Orada erişmek mümkün. Kime hazırladınız bu rapor? E, bu raporu kime hazırladık? Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Ofisi. Yani o, bulmak o, isteyenler o. internette bulabilirler evet, mi? Evet. Tamam. Ee, ben şeyde Twitter'da paylaştık. Çok yakın zamanda da bir web sitesinde de olacak. Ee, Twitter'da ama ben sırayla hepsini bu evet. CHP Okul Ofisi'nde benim kendi hesabımda da var. Ee, kime hazırladık? Aslında bir e, gerçekten hani Milli Eğitim Bakanlığı'na aslında hazırladık yani. İşte bak durum bu. Evet. Kendileri çok daha iyi biliyorlar ama hani bu mesele konuşulmuyor. Yani yoksa bu raporlar, bu istatistikleri Dünya Bankası kendi kendine bulmadı. Sonuçta tabii, Milli Eğitim'den aldı. Ama böyle bir sorun var ama bu rapor olarak kalıyor. Bütün sorunlarda olduğu gibi. Hani bütün sorunlar önce o sorun da olduğu gibi rapor olarak hazırlayıp duruyor. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nı aslında hedef. Yani böyle bir sorun var ve bir an önce tedbir alınması gerekiyor. Orada önerilerimizi de e, koyduk ortaya. Yani neler yapılması gerekiyor. Acil neler yapılması gerekiyor. E, i̇kincisi tabii ki bütün siyasi partiler. Evet. E, Üçüncüsü önümüzde yerel seçimler var. Bütün yerel yönetimler yani orada e, onların da yapması gereken şeyler var. Ama bakanlığın müzik arasına gitmeden söyleyeyim evet. Bakanlığın en önemli, en hızlı yapması gereken şey kendi e, strateji eylem planında yönetmeliğinde de o, olan okul sosyal hizmet programını hayata geçirmesi. Yani her evet. okulda her devlet okulunda bir sosyal hizmet uzmanına ihtiyacı var bu riskli çocuklar için. Çok önemli konular. O kadar fazla başlık söyledik ki arada bazılarının önemi kaybolacak diye korkuyorum. Bir müzik arası verelim sonra belki daha ayrıntılı konuşuruz. İlk parçamızı Paolo Conte'den dinliyoruz. İlerle bir çeşitler rağmen hala sahnelerde olan önemli bir müzisyen Via Con Me isimli parçayı seslendirecek. Bağla Conte'den dinledik ki ya kon niyisini parçayı ya da mi isimli parçayı seslendirdi. Tam 11 Ağustos 2023 tarihinde 95.0 Açık Radyoda önce sağlık programındayız ve konuğumuz konuğu Sayın Hacer Fogo çok önemli. Böyle bir tek bir programlar geçirdiğimizi zannetmeyin. Arada da konuşuyoruz. Gerçekten çok dramatik, çok önemli. Herkesin aykırması, konuşması gereken bir konuyu bu e, derin yoksulluğu konuşmaktayız. Özellikle öğrenme yoksulluğunu e, ve konuğumuzu herkes tanıyor. Sayın bu konuda çok ciddi çalışmaları var. E, kendisinden söyleşiyoruz. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdığınız için sözlerden Ayşegül'e bırakayım. Nereden devam edelim Ayşegül? Aslında kaldığımız yerden mi devam etsek diye düşündüm evet. ee, öğrenme yoksulluğu ve aslında biz çocuk yoksulluğunu da konuşuyoruz çocuk evet. yoksulluğu genel olarak konuşuyoruz ee, birincisi bana öğrenme yoksulluğu çok önemli geliyor çünkü artık dünyanın gelişmesi pek sanayi çağındaki gibi değiliz ee, düşünsel faaliyetlerle olacak gibi mühendislik faaliyetleriyle olacak, buluşlarla olacak. Bu zaten bizi o anlamda da geriye atacak bir durum. Evet. Çocuk yoksulluğuyla ilgili çok hızlı alınması gereken önlemler var. Artık önlemi de geçmiş. Çocukların bir kısmı yoksul. Yani şu anda acil olarak sizce neler yapılmalı? Tabii kamu bağlamında konuşuyoruz biz bunu. Evet. Yani Bir kere gerçekten bu e Yetersiz beslenme meselesi gerçekten e, biraz önce e, Selim Bey söylediği gibi bütün dünyada aslında yaygınlaşmış durumda. E, şimdi bir taraftan ama yani şey de çok önemli yani insan hakları ihlallerinin yoğun olduğu ülkelerde aslında o e, derin yoksulluk ya da o derin yoksulluk yaşayan İnsanlara çare olabilmek de aslında çok daha zorlaşıyor. Çünkü en yoksullar kendilerini daha fazla baskı altında hissediyor. Yani e, şimdi beni aray arayıp ve gerçekten Hacer abla evde hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok dediğinde hiçbir şey yok yani. Hani aç, açlık durumu ya da işte kirayı ödeyemiyorum. İşte ev sahibi kapının önünde bir de çok böyle hor davranıyorlar. Yani eşyasını atıyor falan. Ee, hani yoksulsanız daha horlanarak, aşağılanarak falan muamelede e, görüyorsunuz. Ama bütün bunlar aslında bir örgütle bir ses çıkarmaya da neden olamıyor. Çünkü o kadar ağır bir baskı, o kadar şey var ki diyor ki yani şimdi bir şey söylesem e bir de ben başım belaya al yani cezaevinde çocukların yani şey var yani bu o yüzden hepsi birbirinden bağımsız değil yani ifade özgürlüğüyle çocuğun okul beslenmesi falan birbirinden e, bağımsız şeyler de çünkü ikisinde de aslında insana yatırım yok e, yani o çocuk okula devam etsin ya da işte e, dışarı çıksın ya da ne bileyim. E, Protesto, yani protesto hakkını kullansın o aile. Yani ikisi aslında birbiriyle bağlantılı. O yüzden hani bizde biraz daha zorlaşıyor onu onu <gülüyor> söylemek istedim. Hı. İkincisi gerçekten bu yetersiz beslenmenin yaygınlaşması e, aslında bir bodurluğa, öğrenme güçlüğüne, aşırı zayıflık, obezite, düşük bağışıklık, mikrobesin eksiklikleri, zihinsel gelişim e, bozukluklarına e, neden oluyor. Yine mesela e, yine UNICEF'in e, bu yetersiz beslenme ile ilgili 5 yaş altı çocuk ölümler neredeyse yarısı yetersiz beslenme kaynaklı. 2020 yılı istatistiklerine göre dünyada her 5 çocuktan biri bodur. Dünyada her 10 çocuktan biri aşırı kilolu. Gelişmekte olan ülkelerde her 10 çocuktan biri aşırı, aşırı zayıflık e, sebebiyle Risk altında. Yine bizde şimdi her 5 yılda bir Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı e, çalışmalı 2019 yılında 15-18 yaş arasındaki çocuklarda bodurluk oranı %4.6. Çok zayıf olanların oranı %15.6. obezite Obazite %8.3. Yani şimdi bütün bunları ben aslında e, neden söylüyorum? Çünkü en önemli şey... Şu anda yapılması gereken e, o yine hep beraber yürüttüğümüz işte e, e, çocuklara yönelik ücretsiz yemek programı sonucunda en son tam böyle okulların kapamasına yakın işte Milli Eğitim Bakanı okul öncesi e, için böyle bir program başlattı ve taşımalı eğitim için. Taşımalı eğitimde de şöyle ilginç bir şey var. Taşımalı eğitimde taşımalı olan çocuklara yemeği veriyorlar. Ama gittikleri okullarda sabit tane hani oranındaki çocuğa okul e, yemek vermiyor aynı zamanda. Orada da böyle bir e, aslında ayrımcılık e, gözleniyor. O yüzden hemen e, şimdi bütün devlet okullarında bence üniversitelerde dahil ücretsiz e, beslenme yemek. programını, evet kesinlikle yani, yemek evet. E, yapmaları gerekiyor. Çünkü aslında e, bu beslenme programları bir, Gerçekten bilişsel kapasiteyi okul devamını biraz önce söylediğim gibi okul terkini azaltıyor. Hani bütün uluslararası araştırmalar e, bunu göstermiş. Aynı zamanda mesela kız çocuklarında anemi riskini yüzde 20 azaltıyor. Yine e, UNICEF'in yaptığı bir araştırmada okul kayıt oranlarını ortalama yüzde 9, okula devam oranlarını yüzde 8 artırmış. Yine biraz önce söylediğim gibi okul beslenme programları için harcanan her bir euro ülke ekonomisine 9 euro değerinde geri dönüyor diyor. Ee, yine dünyadaki okul beslenme programlarına baktığımız zaman 388 milyon çocuk okul beslenme programından faydalanıyor. Bu rakama göre dünyada okul çağında çocukların yarısı her gün ücretsiz okul beslenmesinden yararlanıyor. 161 ülkede okul beslenme programı var yani 5 ülkeden 4'ünde okul beslenme programı e, uygulanıyor yani programların %90'ı iç kaynaklardan fonlanıyor yalnızca %10'u uluslararası kaynaklardan Birleşmiş Millet, Milletler e, Dünya Gıda Örgütü okul beslenme e, programlarında da aynı zamanda ülkeleri destekliyor yani isterse aslında Türkiye Dünya Gıda Örgütü'yle iş hani bütçe sorunsa işbirliğine girip hani bu bir bir şekilde Avrupa Birliği Dünya Gıda Örgütü gerçekten hani şu anda durumda ortada bunu yapabilir. Birinci bence en önemli şey bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı zamanda çocuk işçiliği de arttı. Gerçekten. Onu da size şöyle <gülüyor> şimdi Geçen hafta benim Yine pandemiden beri ailesini takip ettiğim işte ağır şeker hastası e, babası olan işte çocuk var. E, ve bu çocuğun pandemi döneminde bilgisayarı sat, satılıp böyle erişmek istemişler ve satmışlar. Hmm. E, hani böyle karantinadan hemen çıktıktan sonra ve çocukta ben sonra ziyaret etmiştim kekeleme başlamış yani. Psikolojik olarak ruhsal olarak falan geçti i̇şte gece sık sık uyanmaya falan başlamış. Çünkü yoksulluk aynı zamanda ruhsal sağlığı da bozuyor. Baba da işten hasta olduğu için yani neredeyse yatalak durumda yani ağır bir şeker hastası. Şu anda da gözlerini kaybetmek üzere. Neyse şunu söylemek istiyorum. Geçen hafta çocuk beni aradı 14 yaşında. Dedi ki abla bizim kiramız iki kat arttı ve ödeyemiyoruz artık. Ee, o alınan yardımlar falan da yetmiyor. İşte anne de çünkü gündelikçi. Ee, ben dedi çalışmak istiyorum dedi ama çalışmak istiyorum diyor ama ben babasıyla sonrasında konuştum. Zaten babasından gizli gizli işte mahallenin dönercisine, büfecisine, çamaşırhanesine böyle gitmediği dükkan kalmamış aslında beni işe alın diye. En sonunda bana dönmüş. hani Belki ben bulabilirim iş diye. 14 yaşında bir çocuk. Ee, şimdi Şöyle düşünüyor çocuklar aslında benim gözlemim şimdi o evde o kadar çok kira meselesi konuşuluyor işte gıda konuştu o konuştu ne konuşsun yani sonuçta o çocuk inanılmaz bir biçimde etkiliyor ve şöyle görüyor kendini ya bak benim okul açılacak Eylül'de işte ayakkabım yok yani çocuk gergen işte ayakkabısı büyüyecek sıkışacak falan filan. Kırtasiye masrafı olacak? okulda bir etkinlik olacak para bulmaya çalışacaklar ve kendisini yük olarak hissediyor ve diyor ki hani bir şekilde ben katkıda bulunmayım ee, diyor. Bu da işte aslında bu öğrenme yoksulluğu işte geçen TÜİK'in rakamlarında vardı yüzde 57 çocuklarda işte stres ve kaygı arttı işte e, yine yoksul ama aynı zamanda sosyal dışlanma olan aileler artık Bırakın sinemaya tiyatroya gitmeyi, %60'ın üzerinde yani ev akrabalarını dahi ziyaret etmiyorlar. Arkadaşlarını ziyaret etmiyorlar yani. Şimdi bütün bunların hepsi aslında birbirine bağlı. O nedenle mesela okul beslenme programları aynı zamanda aileyi teşvik eden bir şey. Yani çocuk bütün gün orada olacak. İşte çocuk için bir şey hazırlamak zorunda kalmayacak. Ya inanılmaz bir kaygı var. Yani keşke biri araştırsak okul önlerine gitse ve o ailelerin annelerin konuşmalarını dinlese Yani mesela bir okul önünde ailelerin konuşmalarını tanık diyor ki ya sen muz koyuyormuşsun koyma diyor. Çünkü benim çocuk da bakıyor. Sonra hmm. aileler kendi stratejilerini oluşturup diyor ki her gün hepimiz şunu koyalım. Yani kendi kendilerine bir şey üretmeye çalışıyorlar. Ee, ya da hep anlatmıştım işte bir çocuk kendi saç tokasını en güzel saç tokasını arkadaşının sandviçiyle değiştirmeye çalışması gibi. Ne bulursa, nasıl çocuk aklınca nasıl bir strateji geliştirirse o yüzden işte Ozan da aynı stratejiyi geliştiriyor. Diyor ki hani ben çalışırsam bir şekilde e, hem babama yardım edeceğim hem kendisini iyi hissedecek falan. Yani habuki aslında o yoksulluk döngüsünün içerisinden çıkamayacak yani okuldan Dışarıya adım attığını, attığı anda. Bu çok önemli başlıklar hepsi dediğim gibi uzun uzun konuşulması gereken başlıklar. Ancak yaşanan olumsuzlukların çocuklarda nelere yol açtığına değinirken işte bodurluk dediniz, öğrenme güçlüğü dediniz, öğrenme yoksulluğu dediniz, obeise dediniz. Siz bunu söylerken hep obezite, bunların arasında en fazla obezite konuşuluyor. Çünkü sanıyorum obezite sadece yoksullar değil, biraz daha varsıl kesimlerde de evet. yaşanan ve görülen bir sorun olduğu için obezite konuşuluyor da işte bodurluk konuşulmuyor ya da öğrenme yoksulluğu konuşulmuyor. Evet. Bu bir haber ve e, bir takım yaşanan sorunları dillendirme konusunda bile bir eşitsizlik, bir adaletsizlik oluyor gibi. E, evet Ayşegül. E, tabii çocuk yoksulluğundan bahsettik, çocuk işçiliğinden bahsettik. E, bu çocukları e, çeşitli yasal olmayan e, durumlara da açık hale getiriyor. Çünkü bir paraya ihtiyacınız olduğunda ve para aradığında işte dönerci veya e, kuru temizlemeci yanıt vermediğinde bu ihtiyaca maalesef e, yasal olmayan yollara da açık ve kırılgan oluyor bu çocuklar bu da başka bir sorun değil mi yoksullukla birlikte gelen e, hacarın tabii yani şöyle e, yani bazen de hani aile mesela işte bir, bir şekilde diyor ki yani, yani eğitim biraz şimdi şimdi değil yani bu pandemide başlayıp şu anda da gerçekten e, benim gözlemim eğitim biraz böyle iyice arka sıralara geçti yani şimdi mesela bir aileyi biliyorum işte Çıkardı ev sahibi e, çok böyle derin yoksa kağıt toplayıcı bir aile ama iki çocuğu ben sürekli takip ettiğim çocuklar düzenli okula gidiyorlardı. Ve bir tanesi kız çocuğu işte liseye geçti yani. Şimdi onlar orada burada yaşıyor bazen birinde bazen orada bazen burada falan ama bazen de işte o kağıt topladıkları arabada da yaşıyor. bazen içeride banyo yapamıyorlar enfeksiyon falan sürekli konuşuyor. Ya Ümraniye gibi bir yerde işte o bir odalı evler on bin TL yani imkansız hani böyle bir dayanışmayla eskiden işte o dayanışmada bin liraydı iki bin liraydı bir şeydi bir şekilde insanlar o aile biraz nefes alıncaya kadar ne bileyim üç aylık dört aylık beş aylık şey yapıyordu yani yapalım ya, yani. Korkunç bir şey şimdi kira desteği yapmıyor zaten devlet kaymakamlık yapmıyor kaymakamlık hani çok zor durumda olursa belki bin lira iki bin lira. ama imkansız yani on bin lira yani ee, böyle bir destek yok şimdi çocuk e, böyle sokakta yani sokaktayken kız çocuğuyla konuştum ben onunla dedi ki işte şey okuldan aradılar beni dediler ki hangi liseyi tercih ediyorsun yani. Hmm. Çünkü geçiyor ya liseye çocuğa evet. işte söylemişler şu Anadolu Lisesi bu Anadolu Lisesi. O söylemiş tabii kendisini anlatamaz yani. Ne desin ya işte yoksulluk aynı zamanda tırnak içerisinde bir utanç da evet. duruyor. Yani öğretmenim ben sokaktayım hangisine gideceğim diyemiyor da yani anlatabiliyor muyum? Yani e böyle yani şimdi işte o zaman yerel yönetimlere bir şey söylemek lazım aynı zamanda burada. Çünkü devlet hani bu konuda çoğaltan bir politika izliyorsa ki bunun sadece bütçeyle ilgisi yok. O zaman yerel yönetimler işte şimdi bu çocukların, bu ailelerin sesini duymalı. Ne yapmalı? Evet. Mesela şimdi sığınma evleri var değil mi? Ama aynı zamanda ekonomik şiddet nedeniyle işte böyle sokakta kalma riski olan aileler yalnız annelere yönelik en azından çok acil geçici örnek bir model olabilir. Devlete de bunu gösterebilirsin. Bak ben yaptım herhangi bir yerde. Ya 15 aile için yap ama bir şey yap. 15 tanedeki yalnız kadın ve aile şey çocuklu evet. şey bu çok önemli bir nokta. Çok önemli bir nokta ve belki de yerel seçimler gelecek önümüzde bu tür bir seçim dönemi söz konusu var. Neler olacağını ve yerel yönetimlerin önemleri yapılacaklarını konuşulmama izin verirseniz bir arası da Ondan sonra son bölümde bunu konuşalım. Şimdi dinleyeceğimiz grup iki kişiden oluşuyor. Zufris Maraka isimli bir grup. Biraz önce konuştuk işte Avrupa'da da bir yoksulluktan bahsediyor. İşte bunlar da bu iki kişi de Fransız'daki yoksulluktan ve yeni Fransız yönetimi Macron yönetiminin yaptığı işte adaletsizlik ya da yoksulları kollamayan onların aleyhine alınan kararlara eleştiren bir parçayı seslendirmişler. Parçanın adı demokrasi. 11 Ağustos 2023 önce sağlık programında 95.0'a açık radyodayız. Konuğumuz Hacer Fobre ve Öğrenme yoksulluğu, derin yoksulluk konularını konuşuyoruz. Müzik arasında da Zufris-Marakas ikilisinden demokrasi isimli parçayı dinledik. Biraz de, batı anlamındaki demokrasinin içinin batı ülkelerinin için nasıl boşaltıldığına değindiler. Bu da ilginç bir konu olmalı herhalde. Evet Ayşe, sözü sana bırakayım. Son 10 dakikamız. Evet, e, aslında sorduk da sorumuzu, yerel seçimler yaklaştı. Seçimler için 6 ay çok kısa bir süredir. 6-7 ay sonra da seçim var. E, yerel seçimlerde sizin hayal ettiğiniz yoksulluğu e, yenecek yoksulluğu önleyecek model nedir? Yani en önemlisi şey, bir kere şunu gördük ki görüyoruz ki ben hani yoksulluk e, stratejik olarak mı artık herhalde o öyle diyeceğiz çok yakın zamanda çoğalarak gidiyor. Yani. Ee, önlem alınmıyor yani işte çocuklar dur, çocuk işçili dursun, işte okullarda yemek programı yapalım, daha sağlıklı beslensin. Gerçekten bunun bitçe ilgisi yok. Niyetle ilgili ve inanmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani bu e, meseleyi hallet. Ama devlet de bunu göremiyoruz. Çünkü her yıl bu çoğalan bir yoksulluk var. O zaman gerçekten yerel seçimlere, yerel e, yönetimlere daha fazla e, i̇ş düşüyor. Önümüzde de yerel seçimler olduğu için çok iyi örnek projeler var. Mesela e, biz bunu CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisinde de e, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu her hafta gönderiyoruz, sunuyoruz. Da diyelim ki Mersin'e gittik. Mersin'de e, işte Vahap Bey Başkan bir halk Kent diye bir projesi var. Gittim ben baktım. Yani 300'ü aşkın daha da fazla olabilir şu anda. Yeni açılmıştı çünkü. Çocuklar oraya Anadolu liselerine hazırlanmak için ve üniversiteye hazırlanmak için gidiyorlar. Ve en yoksulluk yaşayan bir mahallede kurulmuş. Yani ben oraya gittiğimde çocuklar yani o kadar mutlulardı ki anlatamam yani. Yemeklerini yiyorlar, derslerini çalışıyorlar, liseye hazırlanıyorlar sınavlara ve işte üniversiteye hazırlanıyorlar. İnanılmaz bir şey aslında bu. Hem aileler hem de çocukların o işte okula e, devam etmesi terk eder. Mesela bu projeye bu model bir proje. Mesela bunu bütün olana olan e, belediyelerin bence hayata geçirmesi. Hangi belediye efendim? Evet, Mersin. Mersin, Mersin büyükşehir belediyesi. E, mesela yine Denizli'de Denizli Merkez Efendi'de işte Şeniz Başkan genç bir kadın başkan. Mesela onunla da birlikte şey gitmiştim. O mahalleler çünkü ben her gittiğim yerde en yoksul mahalleye beni götürür müsünüz dedik. <gülüyor> mesela orada da bir kreş yapmış mesela Şeniz Başkan. Tam böyle benim hayalimdeki kreş. Yani işte annenin terlikle çocuğunu mahallenin ortasındaki böyle bir kreşe bırakması Gerçekten hani 500 e yakın neredeyse işte çocuk vardı ve çocuklar çok mutluydu. Ama görüyorsun yani çocukların kıyafetinden, ayakkabısından ne kadar bir yoksulluk o, e, yaşadıklarını ama o çocuğun o evde alınması, oraya gitmesi gerçekten muhteşem bir şey. O, o, erken çocukluk eğitimi, işte yoksulluk özel raportörü BMN'in şey, şey söylüyor her zaman. Diyor ki en önemli şey yoksulluğu e, önlemenin en önemli yolu erken çocukluk eğitimi. Diyor. Aslında şimdi bu modelin de bence ücretsiz bir kreşin yaygınlaştırılması e, gerekiyor. Yani şu yerel seçim yani yerel e, yönetimler bazı bütçelerden kısıp çünkü gerçekten yoksulluk derinleşecek. Yani kronik açlık başlayacak. Yani çok görünüyor yani e, bu mesele. Yine biz mesela işte derin yoksulluk ağır olarak açık alan derneği olarak ben o zaman orada çalışırken Çimen Ev'de bir projeyi hayata geçirmiştik ve o dönemde hatta açık radyoda da anlatmıştık. Öyle bir proje biz e, yine mahallede yine bu öğrenme güçlüğü çekilen işte bu çocuklardan bir şey olmaz denilen çocuklarla e, neredeyse yüzün üzerinde bir çalışma yaptık ve bu çocukların Dört yıl içerisinde Anadolu sesini kazandılar, üniversite. şu anda üniversiteye giden çocuklar var. Oranın özelliği neydi? Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nden gönüllü e, öğrencilerle böyle birebir çocuklar ders çalışmıştı. Kim biri matematik, biri Türkçe ama her gün ve düzenli e, bir biçimde. Böyle gençlerin olması da çocukların çok hoşuna gidiyor. Neyse bu ayrı bir konu ona detaylı anlatabilirim. Ee, ama aynı zamanda oraya anneler de geliyordu. İşte okuma yazma öğreniyorlardı. Ee, e, hatta işte bir şey milli kütüphanede onların görme oku, okuma yazma öğrendikten sonra görme engelli çocuklara da orada seslendirme yaptılar. Cin okudular okuma yazma öğrendikten sonra. Yani bu bir. Dönüşüm Sonra orada işte üç boyutlu yazıcı vardı kendilerine peçetelik çıkardılar yani aslında teknolojiyle de tanıştılar yani bu böyle bir halka halka devam eden ve bizim o zaman işte doğrusu paramız yoktu kirayı zor ödüyorduk falan filan yani koskoca devlet koskoca belediyenin böyle çok rahat yapabileceği şeyler bunlar buna benzer çok projeler var yani ama sadece mesele şu Katılımcılık en önemli. Yani şimdi hay Hacer'in hayali e, ne bileyim işte <gülüyor> İzmir'in en yoksul mahallesinde ya da İstanbul'un en yoksul mahallesinde koskocaman bir bina. Herkesin de böyle alkış tutacağı bir şey olabilir. Ama aslında o mahalleden o insanları oraya getiremezsiniz. nedenle. Nerede, kiminle ne yapacaksanız gerçek onlar söylüyor. Yani ben bir eve girdiğim zaman seçim döneminde de kadınları topladım. Dedim ki hayaliniz ne? Şimdi kadın dedi ki ya keşke şu kapıdan çıktığımda oturabileceğim bir yere olsa dedi. Biri dedi ki ya benim çocuğum var oraya nasıl getireyim? Oyun? O zaman diyorsun ki demek ki orada oyun alanı yaratman lazım. Öbürü dedi ki ya ben bir şey üretip satılsın istiyorum. Şimdi zaten kadınlar bir tanesi dedik ya kadınlar kahvehanesi olsun. Niye erkeklerin kahvehanesi? Şimdi Hı. mesele şu onu katmak. Onun projesi, bu benim projem değil ki. Yani o yüzden yerel e, yönetimlerin de bunu yapması gerekiyor. Yani oradaki başkanın hayali değil, o kadının Ayşe'nin hayalini e, birlikte nasıl yapabiliriz? Yani benim gücüm bu ama Ayşe de orada zaten kendi gücünü koyacak ve o hayal öyle gerçekleşecek. O yüzden proje sokakta, proje o evin içinde. E, yani bütün o politikalar o mahallenin, o Çamurlu sokaklarında bekliyor yani böyle. Ne kadar önemli bir konu bu söylediğiniz yani e, çok güzel bir ev yapılabilir ama onlar gelmeyebilirler. <gülüyor> yani onların benimsiciliği, onların istekleri doğrultusunda evet. yapılan inşa edilen e, bir bina ya da onlar kararlar. Evet Ayşegül, son dakikalar ne soralım Sayın Fogoya bitirirken. Evet e, ben şöyle bir soru sorayım e, Hacıranıma. E, eğer ki e, bir gün bir yerin belediye başkanı olursa ilk yapacağı şey nedir ilk yapacağım şey gerçekten aslında e, bir kere oradaki e, aktörleri bir araya toplamak ama önceliğim çocuklar onu söyleyeyim ve gerçekten biraz önce söylediğim gibi onların hayallerini dinlemek ve birlikte adım adım gerçekleştirebilmek aslında ama Yine çocuklardan başlayarak yani e, çünkü çocuk yoksulluğunu önlediğimiz zaman aslında o çocuğun o, o yoksulluk döngüsüne yetişkin olduğunda da girmemesini sağlıyoruz. Ve tabii ki sonrasında da kadınlar. Çok teşekkür ederiz. Lütfen ki gerçekten folklorla her şeyde programda öğreniyoruz değil mi? Evet öğreniyoruz ve çok önemli konulara, çok sıradan olmayan, çok böyle e, slogansal söylemlere girmeden gerçekten e, hayatın e, damarını elinde tutaraktan şu son söylediğiniz örneğin ne kadar önemli bir şey yani bir yoksulluk ya da belediye başkanı olma durumunda hani, e, yapılacak şey o insanları bir araya getirip onları dinlemek onları dinlemek ve onların istekleri e, gereksinimleri doğrultusunda bir takım çözümler aramak yoksa yapay göstermelik onların işle yaramayacak ama medyada yer alacak bir takım inşaatlar bir takım e, oluşumlar gerçekleştirmek ne kadar önemli bir söyledikleriniz. peki çok teşekkürler efendim ben Sağ çok teşekkürler. vakit ayırdınız bizde her ee, zaman iyi çalışmalar diyelim size önemli yaptıklarınız çok çok teşekkürler aslında bu programda tabi şunu da konuşmak istiyorduk ama zaman kalmadı başka bir programda muhakkak konuşalım deprem bölgesindeki e, oluşan yoksulluk o ayrı bir konu belki yani ayrı bir bir saat ama orası da yani oradaki çocuk yoksulluğu da herhalde o çadırlarda halen e, bir başka sorun olarak duruyor diye düşünüyorum. Mesela orada bir cümle şey söyleyeyim, e, psikodesteğe ihtiyaçlar var ve bu sorun <gülüyor> gittikçe aslında e, büyüyor ve yalnızlaştılar. Yani çocuklarda, kadınlarda tek başına bırakılmış hissediyorlar. Buradan da mesela Limon e, Derneği var, yani yeni bir dernek. <gülüyor> Sırf ücretsiz ve gönüllü olarak, hem deprem bölgesinde hem de en derin yoksulluk yaşayan mahallelerde psikodestek sunan bir dernek. Ne oh, güzel. Sesini evet. duyurmuş olayım ama başka bir programda uzun uzun konuşuruz. Evet tabii. Çok önemli böyle bu küçük gibi görünen adımlar birçok insanın yüreğine dokunuyor ve onları iyileştiriyor. Onlara iyi geliyor herhalde. Baştan çok daha önemli yoksa büyük büyük laflar edip e, etrafta dolaşmak hem kolay hem çok moda hem bir işe yaramıyor sonuçta. Peki tekrar çok teşekkürler efendim. Son parça çok olarak. Çok teşekkür ederiz. E, Deneyicilerimize veda ederken bu hafta yaşamını yitiren e, sanatçı Erkin Koray'dan bir parça. E, bugün toprağa veriliyor. Toronto'da toprağı veriliyor. Kanada'da Kendisine bir e, günaydın deyip e, ünlü parçasıyla programımızı kapatalım. E, Erkin Koray'dan dinliyoruz. Çökçüler. Herkese iyi hafız sonları. Efendim, hoşçakalın. İyi hafta sonları. Biz de Atay'a gidiyoruz yine. Evet.